Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kolay kolay yani Perşembe pazarı merkezi. Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bugün metropol metropolitikada gündemimiz hep yeni kapı. Ee, ...değil mi? Yeni Kapı'yı konuşacağız. Evet. Dünkü e, JICA toplantısı... ...Japon Birliği Ajansı toplantısı... ...Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşti. İstersen Serge Spitzer'ın... E, ...Bu Hasköy'de... ...Mayor Sinagogu'nda yaptığı yerleştirmeyi de... ...ben biraz anlatayım kısaca. Ben de bilmiyorum. Ee, Merak ediyorum. <gülüyor> e, bir de işte yani bu... ...yarınki toplantıdan belki söz edebiliriz... ...Yeni Kapı'dan söz etmişken. E, şimdi Bunlar çok önemli gelişmeler... İstersen ilk önce Yeni Kapı ile başlayalım. Arkeoloji Müzesi'nde dün e, Kent Arkeolojisi ve Ulaşım Projeleri adında bir toplantı yapıldı. Bir toplantı yapıldı. Mekan bu arada gerçekten çok etkileyiciydi. Hakikaten. Evet. Aşağıda da sergi var. Tevdesüs Limanından çıkan buluntularla yapılan küçük de olsa bir sergi var. Yeni Kapı sergisi. Aslında Marmaray İstanbul'un tarihindeki en büyük ulaşım projesi. Yaklaşık ondan fazla Boğaz Köprüsü'nü tarih yermede bağlıyoruz. Yani taşıyacağı yolcu itibarıyla. bu olay bir deprem gibi kenti etkileyecek, ee, çok kapsamlı bir dönüşme işaret ediyor. Diğer taraftan da daha önceki programlarda da söz ettik. Bu projenin geliştirilmesi 25 sene, 30 sene öncelere gittiği için ee, bir e, şeyde dönüşmesi gerekiyor. Projenin de sadece bir ulaşım projesi olarak değil, bir kent projesi olarak farklı öncelikleri olan e, bir e, konuma taşınması gerekiyor. Yani çok temel bir e, şeyle İstanbul karşı karşıya. Bu proje <gülüyor> iyi yönetilirse İstanbul için bir fırsat olabilir. Kötü Ama yönetilirse, kötü yönetilirse <gülüyor> bir, felaket bir felaket olabilir. <gülüyor> şimdi yani... Bu panelin yaklaşımı da anlamda çok evet. iyiydi. Değil mi? Tam bu şekilde yaklaşıyordu. Evet. Zaten hani e, başlığını kent arkeolojisi ve ulaşım projesi olarak koyması bir an yani arkeolojiyi öne alması kendi ilk gelimi olarak alması <gülüyor> niçin yapılıyor bu kazılar ulaşım için yapılıyor. evet ama evet. arkeolojik yaklaşımda bu kadar hani e, ciddi yapılması falan belki çok Japonlar sayesinde oldu <gülüyor> bence ama ben gene olarak yani Japonlar da konuştu da e, şey konuşmacıların yaklaşımlarından hakikaten böyle bir hani çok iyi niyetli ve çok e, ciddi bir yaklaşım olduğunu hissettim. Hani herkes bütün e, hani organlar bu konuda ne yapabiliriz diye hani böyle bir yaklaşım belki de ben çok iyi niyetliyim bilmiyorum sen daha içeriden ben de, içeriden başka aynı ben de yaptım. Sağdan e, şey çok önemli bir değişim geçiriyor. Yani bu tip projeler bazen e, aklı olan e, kurumlar iyi projeler yaratırlar. Bazen akıllı projeler iyi kurumlar yaratır. <gülüyor> ya, tabii bu karşılıklı etkileşim de yani ona göre insanlar çünkü pratiklerini sınarlar, gözden geçirirler. Ona göre uygun insanları işe alırlar. Yani bu kamu projesi olarak bunu çok kolaylıkla gözlemleyebilirsin. Bazı kamu projeleri nedense iyi yönetilmez, bazı kamu projeleri de nedense iyi yönetilir. Bu farkı gözlemleyebiliriz birçok konuda. Burada sahiden çok iyi bir bürokrasi var. Yani DLA'nın e, çalışan... DLA Devlet Hava Limanları şey bu Ulaştırma Bakanlığının bu şeyi yürüten birimi. Hı hı. Projenin yürütücü birimi. Ee, ama diğer taraftan da bu yetmiyor. Yani Evet. Çünkü bir, çok çok muazzam bir proje, çok büyük mua, bir proje. Yani farklı ölçeklerde bir kent <gülüyor> evet. projesi haline gelmesi gerekiyor. Çünkü kent böyle basitçe bir 19. yüzyılda olduğu gibi işte yani bir Metro hattı yapalım ya da bir ulaşım projesi yapalım yolu genişletelim. Bir çizgi çizerek şunu halledelim diyebileceğimiz... bir şey değil. Çok daha karmaşık bir olay ve işte yeni kapıda olay ortaya çıkıyor. Yeni kapıda arkeolojik buluntular çok önemli bir takım gerçeklere işaret etti ama yani bu. Arkeolojinin önemli olduğunu biliyoruz tabii her zaman. Ama bu bir kurtarma kazısı şeklinde gerçekleşti. Yani orada bir ulaşım projesi dolayısıyla. Dolayısıyla ulaşım bir şekilde arkeolojiyle irt irtibatlandı. ister istemez. Ve bu gösteriyor ki yani arkeolojiyle buradaki mimari program arasında bir ilişki olması lazım. İkisinin de senaryosunun birbiriyle ilişkisi olması lazım. İşte o kilise, sökülen kilise nereye konacak? Yerinde mi duracak? Katmanlar e, şeyin içinde mi yer alacak? İstasyonun içinde gözükecek mi? Yoksa hepsi kaldırılıp... Müzeye mi götürülecek? E, gemilerden bazıları orada sergilenecek mi? Sergilenmeyecek Ve 35 mi? tane gemi var. Onu orada mesela evet. sergilemek imkanı zor. Belki bir tanesi Bir tanesi çok rahat sergilenebilir. Evet. Ama... Onun için de bütçe lazım. Bir de şöyle bir durum da var benim anladığım yani orada arkeologlar tabi çok heyecanlılar yani çok çok keyifli bir şey yaşıyorlar ve hani arkeoloji için müthiş bir atılım şansı yani artık yani dünya tarihine geçmiş olan bir arkeoloji buluntusu Türk arkeologların da büyük katkısıyla oluşuyor. Hani bunun da değerinin ciddi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Tabii şu ilk anda. başta çok heyecanlandık dediler arkeoloji. ...müzesi müdür vekili Rahmi Asal toplantı açarken şunu söyledi. <gülüyor> ya biz kazdık içinden gemiler çıktı. <gülüyor> e, bu gemiler çıkınca ne yapacağız şimdi? Ahşabı nasıl koruyacağız? Bilmiyorduk bugüne kadar böyle bir tecrübemiz yoktu. Sonra Allah'tan e, Cemal Pulak e, tecrübeli bir kişi olarak e, bizim irtibat kurduk ve yardımımıza geldi. Sonra İstanbul Üniversitesi'nden de özellikle Ufuk Kocabaş... E, Bu konuda bize çok yardımcı oldu dedi. Yani üniversiteler devreye giriyor arkasından. Yani kazının başlangıcında aslında öyle öngörülmüş bir tabii ki şey yok. O buluntular son derece yaratıcı bir sürece yol açıyor ki... ulusal e, ve yerel üniversitelerden katkı almaya başlıyorlar. E, şey de çok ilginç... Şimdi burada e, proje tabii ki <gülüyor> bir ulaşım projesi olarak gerçekleştiği zaman bir takım sorunlara yol açıyor. Yani bir e, şeyin yani bir ulaşım yapısının tasarlanmasından ibaret değil bir bölge dönüşecek. Yani düşün Boğaz Köprüsü yapıldığı zaman sadece bir Boğaz Köprüsü İstanbul'da kaç tane semti değiştirdi? Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Levent, bütün o şeyi Ortaköy sırtları, karşı tarafta Kızıklı, Üm Ümraniye. Hatta yakına gelirsek Boğaz kıyıları. Yani birinci köprünün yapılması, ikinci köprünün yapılması semtleri nasıl değiştirdi? Baştan yarattı. Baştan İstanbul'da yarattı. aslında baştan yarattı. Bunu Murat Güvenç evet. ilk programımızda anlatmıştı. Metropolitikan'ın ilk programında bunu anlatmıştı. Evet. Şimdi bir tane semt mesela. işte şeyde e, yapılmış Boğaz Köprüsü sonrası Çekmeköy diye bir semt adı duyuyoruz. Oluştu. Oluştu. Çekmeköy oluştu. Evet. Göktürk oluştu. Göktürk oluştu. İkinci şeyde, köprüyle birlikte tadımlar. Evet. <gülüyor> i̇şte Yani böyle bir takım semt hatları hiç duyulmazken bir takım böyle İstanbul'un önemli merkezleri oluştu. Hele bir köprü bunu yapabiliyorsa on tane köprü büyüklüğündeki bir ulaşım hattının yaratacağı değişimi bir düşünelim. Hı. Dolayısıyla yeni, buna hazır olmak kapı. lazım. <gülüyor> Üsküdar evet. ve Pendik evet. baştan oluşacak. Evet ee, şimdi bu projenin yönetilmesi için sadece kurumların birbiriyle iletişim kurması gerekmiyor aslında. Ee, bu projeye özgü yönetim birimlerinin oluşması lazım. Yani bütün kurumların önceliklerini içine alan onların e, ilişki kurdukları sürece katkıda bulundukları ama kendi başına da bir operasyon yönetebilecek yönetim alanı gibi çalışması gerekiyor. Bunun, yani bu tip proje yönetimlerinde uygulanan metot çok aktörlü çok katmanlı dediğimiz metot aslında misyon odaklı bir örgütlenmenin oluşturulmasıdır. Bunun için önümüzde bir şey var, fırsat yarın saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda yeni kapı projesinin imza töreni var. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Şekip Avda projeyi tanıtacaklar, neler yapılacağını anlatacaklar. Ne imza satılacak? Şimdi aslında şey hani. Ben geçen haftaki yazımda belediye nerede bu 2010 projesinde diye sormuştum. Onun üzerine de Kadir Topbaş 2010'a geldi pazartesi günü. Buradayız diye. Şeyi yani bu işin içinde belediyenin olması gerekir. Ve doğru yapılan bir işte yeni kapı projesinde belediyeyi taşıyıcı kurum halinde bütün aktörlerle bilgi paylaşır. O yönetim alanında. eee sorumluluklarını alan bir kurum haline getirmek yoksa sorumlulukların hepsi dağılıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nda oluyor kimi zaman, kimi zaman Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu, kimi zaman Fatih Belediyesi yani burada tek bir sorumlu tanıyam, tanımlayamıyorsunuz yani o kolaylaştırıcı işlevi yerine Dün getirecek. Dün e, toplantıda da yani bir iki evet. kişi aynı soruyu sordu evet. ve aslında cevap da alınamadı. E, toplantının hani e, biçiminden dolayı alınamadı. Bir Japon Bey'in konuşması vardı o, o bir saktığı için mi alınamadı bu cevap yoksa yok muydu? Ben de anlayamadım ama aslında. şöyle e, projenin sahibi kim? Bu projenin sahibi kim? İşte, Cevap yok galiba. 2010'un ilk harekete geçen, yani kültür başkenti olması için İstanbul'un ilk harekete geçen grubun sorusu da tam buydu. Gaz fabrikaları işlevsiz kalmış, antrepolar Ankara'ya bağlı duruyor. İşte Haliç'te yeşil alanlar yapılmış, öyle bırakılmış. Saydan bu kamu, kamu alanlarının sahibi kim? E, yani kültür merkezleri, müzeler e, bir şey içinde, zafiyet içinde. ...yönetilemiyor ya da işte özel sektör... ...sponsorluk vesaireyle yürümeye çalışıyor. Peki bu kamusal özneyi... ...yeni kamusal özneyi nasıl oluşturabiliriz? Bütün mesele bu... ...20. yüzyıldan 20. yüzyıla... ...kenti nasıl taşıyabiliriz meselesiydi. Dolayısıyla bütün kurumların... ...dışında kalan, hiçbir kurum gibi... ...kendi önceliklerini temsil etmeyen bir kuruma... ...ihtiyaç var diye düşünüldü. Dolayısıyla İstanbul'un kültür başkenti... ...olma sürecini tetikleyen yani benim açımdan... ...buydu. Bunun için çaba gösterdi. Şu anda 2010 peki böyle bir şey... ...böyle bir pozisyonda olabilir mi? Yeni kapı için. Uğraşılırsa olabilir. Yani bu kentsel dönüşüm projelerinde de aynı şekilde. Yani sadece fiziksel mekana müdahale gibi gerçekleşen... ...ya da işte mekanı soyulaştırmak için... ...dar bir perspektiften yatırımcı perspektifinden ...dönüştürmeye çalışıyor ya bütün belediyeler. İşte bunu tek, buna karşı elimizdeki tek... ...pozitif anlamda direnme şeyi... ...bu tip bütünleşik stratejiler geliştirebilen kurumlar... Bunlar zaten kentler için kaçınılmaz yani. Venedik'te mesela düşünsene programda çok işledik. Sadece yatırım perspektifinden bakılsaydı ve kültür konusu ikinci planda kalsaydı. Bütün arsenal, bütün o şeyler, e, kültür kurumları dışarı atılıp hepsi ticari birer otele, kongre merkezine dönüşseydi. Venedik'in hali ne olurdu? Bambaşka bir şey olurdu. Yani e, büyük ihtimalle de e, oradaki gençler hizmetçi olmamak için kenti terk ederlerdi ve Venedik iyice... ...ölü bir kent olurdu, bir dekora... ...dönüşüldü. Gerçi biraz öyle olmuş e, gibi... E, ...ama oluyor zaten, ama. gözle görülüyor bu. <gülüyor> Onun için direniyor. olan kalmamış kentten, Benedik'te de ama... <gülüyor> direniyor işte bir parçada... ...bir takım insanlar. Sanat yoluyla... ...direniyorlar. <gülüyor> ya yani İstanbul'un Doğa'yla ...gelmesini gerçekten düşünmek istemiyorum yani. E gelmedi mi İstanbul'a e, Şu anda değil. Henüz gelmedi. Daha değil. Evet, biraz <gülüyor> sonra işleyeceğimiz bir konu daha var. O da buna çok denk düşüyor. Hasköy'deki... ...Mayor Sinegobu'nun. E, ona geçmeden projesi. önce... ...aslında evet. e, dün... E, Yıldız Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden Cider Dinçer'in toplantıda yaptığı sunum ve daha sonrasında eklemelerinde çok hoş bir yol haritası önerdi. Yani hem alan yönetimi ile ilgili bilgilendirdi, alan yönetimi nasıl yapılmalı. Çünkü bu bölgede alan yönetimi olmak zorunda, başka çaresi yok yani. Belki o yol haritasını biraz e, Evet şimdi yönetim planı hazırlanıyor İstanbul'da. Evet. Bir ön bilgilendirme olarak bunu söyleyelim. Ben de ona getirmek istiyordum konuyu. Yönetim planı hazırlanırken yönetim planının imar planından farkı şu dar bir alandan bir kere hazırlanmıyor. Sadece mekanın inşaat yapacağız dediği <gülüyor> çok farklı boyutları içeriyor. Ama aynı zamanda da operasyonel olması gerekiyor. Yönetim planı sadece lafta kalacak bir plan olamaz Kimler nasıl, evet. ne iş yapacaklar ve faaliyetleri neler olacak, kendi aralarında nasıl anlaşacaklar ve sorumluluklarını nasıl tanımlayacaklar. Yönetim planı aslında bir apartman yönetiminin sorumluluklarını tanımlaması kadar basit ama... Ee, ...şey somut olması gerekiyor. Yani şeye yer yok bunda. Hani deprem master planı hazırladık. Çok güzel. İstanbul'u depremden kurtardık. Nasıl kurtardınız? İşte billboardda görmediniz. Bir tane cilt. O kafanıza düşmezse kurtuluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl e, yönetim planı yaparız meselesi var. E, panelde sen izlediğin için istersen sana anlat. İçler şeyini ben de merak ediyorum. Ne söyledin? Şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir yol haritası diyor. Yani bu dört aşağıda olmalı. E, ve bunun... E, Yani şimdi bir kültür alanı var, kültür bölgesi var, bir de transfer noktası var. Ve hani bütün bu alanın müzeler alanı olarak tahsis edilmesi diye bir ilk aşamasının bu olması gerektiğini, olabileceğini söylüyor. İkinci aşaması Theodosius Limanı olarak bir yönetim planının hazırlanması. Üçüncü aşama olarak müzenin yönetim planının düşünülmesi. burada müzenin de nasıl işletileceğinin planının yapılması ilk bir üçüncü aşamanın bir kısmı olarak diğer kısmı olarak bu müzenin planını yaparken buradaki işte bilimsel araştırmaların nasıl yapılacağını tescillerin nasıl yapılacağını da ortaya konulması olarak koyuyor ve dördüncü aşamayı bu üç aşamadan sonra oluşturulabilecek bir mimari proje yarışması Evet, Ama ancak hani gerçekten bu aşamaların e, verimli bir şekilde e, o, çalışmayla ortaya konulduktan sonra bu aşamaya, dördüncü aşamaya gelinmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü sanırım şu anda böyle bir tartışma var. Çok kolay bir, bir iş, iş değil. Bu, bu şeye evet. gelebilmek yani dördüncü aşamaya gelmek e, insanlar çok kolay zannediyor. Yani evet, yazılacak. aynen. E, işte Onun da o, o anlamda evet. çok ciddi bir hani oraya bir... E, ...müdahalede bulunuyor burada... ...yani nasıl bu aşamaya gelinmesi gerektiğiyle ilgili... ...ciddi bir yol haritası çiziyor... ...ben bunun çok önemli olduğunu düşündüm... ...o yüzden de vurgulayayım dedim... Ee, ...çünkü eğer... E, ...böyle olmazsa... Hani ...arkeolojiyle ilgili... E, ...ve hani bu müzenin nasıl olacağı... ...ve ulaşım projesiyle nasıl bütünleşeceğiyle ilgili... ...bir ayak e, eksik kalır... ...şimdi iş dönüp dolaşıp... ...kamu sağlığı nitelikli... ...bir programa geliyor... ...yani orada muazzam bir şey işi var... konservasyon iş. Yani müzenin oluşması, bu gemi, çıkarılan gemilerin e, şey yapılması, korunması, çıkarılan parçaların, şimdi çok güzel tasnif ediliyor vesaire ama bunların üzerinde çalışılması, bunların sergilenebilir hale gelmesi, konservasyon çalışmaları zaten kendi başına çok kapsamlı bir iş. E, bu sürecin, yani bu arkeolojik deneyden elde edilen sürecin Daha yeni başladığını söyleyebiliriz belki. Tabii. Kazı yani onun sadece bir parçası. Kazı ve belgelim ondan Tabii. sonra asıl e, bunların konservasyonu bir sorumluluk üstünde, üstüne almış oluyor yani. Bu kurum çok ciddi bir sorumluluk üstüne almış durumda bu. kazıları başlattı. Yani nasıl yani sadece saygılamak de değil hakikaten. Mesela orada arkeologların söylediği çok önemli bir şey vardı. Yani bu yani bu kazılar şimdi ilk çok başlangıç aşaması kazıların yapılması. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Bundan sonra araştırmaların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bir enstitü lazım. Hani e, belki de böyle bir enstitünün kurulması. Evet. Çok şart o bölgede. Yani o bölgede kurulması ve e, hani o, sergilemenin bu enstitüyle iç içe olması da düşünülebilir. Yani birçok bölgede var. Şimdi zaten Üs de, Üsküdar, çok, evet, o da işte, hatta İbrahim Ağa'daki, Ayrılık Çeşmesi'ndeki, Sirkeci'deki falan birçok kazı var. Alandan... Mesela Üsküdar'da çıkacak evet. olan e, eserler, eser mi diyeceğiz artık? kalıntılar Üsküdar'da mı sergilenecek yoksa başka bir yere mi taşınacak gibi bir soru vardı. Bir de kazılmamış olan yerler var. Yani Ama bununla ilişkili olabilecek. Ya da kazılmış ya da e, bilinen yerler var. Yani Yarımurgaz mağaralarından... ...Pende'ye kadar... ...Hasan Paşa, Fikirtepe Fikirtepe'ye kadar... ...birçok yerde... ...işte Neolitik e, şehit... ...İstanbul'un geçmişini... E, ...sürekli araştırmalarla... ...birbirini tamamlamak lazım. Yani buradaki bu ilişki kurulmadığı takdirde... ...bir tek yeni kapıyla... ...olacak sınırlı iş değil. değil, sınırlı değil. Aynı şekilde... Yani şeyin kentin yani işte Akdeniz'in siyasi başkenti olduktan sonraki 11 Mayıs 330'dan sonraki yaşadığı gelişmelerle ilgili o kırılma noktasındaki şey ee, ticaret dü dünya kentleriyle diyeyim artık Akdeniz kentleriyle olan <gülüyor> ilişkisi e, mal falan bu, bu da çok hala e, keşfedilmemiş şeyler var bu konuda. Yani keşfedilmemiş çok önemli beslenme, gıda teknolojisi, tarım teknolojisi bu konularda. Yani dünya tarihine ışık tutacak konular var. Bunu Aslında sadece bir liman inşaatı bir, süredir, bir de metro hattı evet, diye düşünemezsin. Işte, tarih yaramadığının nasıl tarihi olduğu ile ilgili e, düşünüyorum. Yani çünkü bu hani 19. yüzyılda hani her, tarih inşa edildi. Tarihler inşa edildi bütün dünyada. E, ve işte o dönemde Osman Hamdi Bey... Mesela kurduğu arkeoloji müzesi bu tarihin inşasında önemli bir dönüm noktası. Aslında Ayarini'de başlıyor bütün bu müze işlemleri. Yani tarihi yarımadayı tarihi olarak konumlamaya başlıyor Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bürokratlarda, padişahlarda. Şimdi aslında çok enteresan bir şey de oluyor. Yani Belki de böyle bir tarihin ortaya çıkıp bu tür bir arkeolojik çalışmanın tarihi yarımadada konumlanması baştan bu tarihi yarımadanın tarihiliğini de kuracak. İster istemez kuracak yani biz tekrardan bunu oluşturacağız gibi geliyor. Yani Marmaray <gülüyor> Farkında yeniden olmadan tarih, tarih de inşa edecek yani farklı dönemlerle birleştirecek. Evet. Arkeoloji de çünkü hani 19. yüzyılda da çok tartışmalı bir alan. Yani arkeoloji niye çıkıyor düşünürsek yani Yunan devrine bağlamak için Avrupa medeniyetini yani bunu kanıtlamak üzerine her yerde çalışmalar yapılıyor. Böyle bir hani ideolojik bir şey var. Ama şimdi hani Türkiye'deki arkeoloji müzesinin de bununla bağlantısı var. Yani o zaman da yani Osmanlı İmparatorluğu bakın bu medeniyetler bizim topraklarımızda çıktı. Dolayısıyla biz, biz de Avrupa medeniyetinin böyle bir parçasıyız diyor mesela. Şimdi aslında çok bambaşka bir tarihle ve arkeolojinin içinde bu kadar güçlü bir konuma gelerek e, enteresan bir rol oynamaya başlıyor. Tarih Tarih yazımında bir şey başka bir kırılma değişme. Belki. Evet bir epistemik şey değişimi var, bilgi şey değişimi ihtimali var çünkü hep merkezi politikaların şey üzerinden perspektif üzerinden kent tarihi anlamlandırıldı. Yani biz hep kente merkezileşmiş bir politik ...atmosferden Sadece bakarak. Değil, bütün, her yerde, bütün, bütün yani ulus devletin... De. ...bütün kültür şeyi, evet. kenti paranteze alıyordu. Tabii. yani Ne zaman kent fethedildi... ...mesela çok önem taşıyor. Tabii. Ama e, kentin tarihi o kadar önem taşımıyor... ...o tarihin içinde. Şimdi ben mahsus 330 dedim... ...İstanbul'un başkenti oluşu... ...mesela bu çok geri planda kalıyor. E, bütün Avrupa'nın... ...kültür başkenti oluyor bu kent... ...2010 yılında. Halbuki basit bir... ...kazı nedeniyle... ...burada... Avrupa'nın siyasi başkentinin limanı <gülüyor> bulunuyor. Yani bunlar aslında çok çarpıcı şeyler. Bunlar yani önemli deniyor ama niye önemli? Yani niye bu buluşlar önemli? Çünkü arkasında bir değişim var, bir yaratıcılık var. Yani eski tarih yazımıyla bugünkü şey, olgular bir değişim yaratıyor. Bunu... tesadüfler olarak da niteleyebiliriz belki ama değişim yaratabilir ama başka kurguları da yol açabilir Koran orada da bir şey koymak lazım yani çünkü her zaman da tarih kurgulanacak bir şey çünkü çok çok her düşük zaman kurgulama şey. evet, ama ama yani... değişim yaratması ilginç evet, yani... De, yani, yani bir, de, bir hani e, bir kısım insan bu değişim peşinde koşacak ama diğer kısımda da hani Avrupa kültür başkentiyle bu arkeolojik Bulguları birleştirip yeni kurgular da oluşturacak potansiyeller de var. Evet, enteresan özellikle. şeyler olabilir yani. Evet, o orada bir şey, yeni bir şey ticari alan da ortaya çıkıyor. <gülüyor> sinema endüstrisi için. Yani Tabii, kurgular, böyle bir şey de evet. var. Yani dekor olarak hani hayal gücü olarak Yani biz 500 yıl, 600 yıl belki bin yıllık bir dönemi hayal ederken 8 bin yıldan bahsediyor. Bu hayal gücünün açılması da hakikaten hem kur, çeşit çeşit kurgulara yol açabiliyor yani. Yani Boğaz'ın açılmasının tabi <gülüyor> o mitolojik şeyleri taranırsa neler çıkar yani sel baskınları önemli. Boğazın açılması tabi bir taşkın da oluyor. Belki de bir Karadeniz'in taşmasıyla oluyor. Ama şey çok ilginç. Yani bütün bu katmanları, jeolojik katmanları... Kültürel katmanları. Kültürel katmanları basit bir, yani basit demeyeyim ama... ...bir ulaşım projesinin istasyonunu yaparken keşfediyoruz. Ve bu, burası özellikle de boş olduğu için seçilmiş. Yani buranın yok <gülüyor> ya Merak etmeyin, buradan fazla kalıntı çıkmaz. Burası boş. Nasıl olsa liman da eskiden burası bilinmiyor değil. Burası Theodosius Limanı. Yani bu liman yeni bulundu değil. Orada olduğu, Langa'da olduğu çok belli. Ama... Hani buradan çok fazla bir şey çıkmaz merak etmeyin. <gülüyor> Çıksa çıkar kum çıkar, biraz da şey şey çıkar falan ve çakıl falan derken muazzam bir şey çıkıyor. 8 bin yıl bir anda önümüze çıkıyor. Ya bir kere tabii buradaki şeyler yani objeler çok önemli. Hiç bu kadar e, obje bir arada e, üstekte farklılık alanlardaki kullanım alanlarındaki el aletlerinden tüketim objelerine kadar bu kadar nesnenin çıkmış olması çok iyi bir bir kere. ...şey oluşturuyor yani çok iyi bir repertuar yani o tarihlerde. Kentteki insanlar ne yiyordu, ne içiyordu, ne kullanıyordu, neyin ticaretini yapıyordu. Daha henüz dediğin gibi daha henüz araştırılmamış çok konu var ve bunlar ilişkisel bir şeyle öğrenilebilir. Yani arkeoloji aslında bir alana bakarken, bir alanda bir kazı yürütürken aslında bir A şeklinde çalışıyor. Aslında bir doku arkeoloji. Yani birçok farklı alandaki buluntulardan... çıkarılan bilgilerle, soyutlamalarla, kavramsallaştırmalarla, hipotezlerle o kazdığı alanı tanımlıyor. Modern arkeolojinin çalışma şekli modern bilimlerin çalışma şekline çok benziyor bu açıdan. Yani o ağın içinde yer aldığı sürece bilgi üretilebiliyor. Yani tek başına bir yeri kazarken diyelim ki biz e, neolitik e, yerleşim alanını kazıyoruz. Sonuna doğru geldik. Yeni Kapıda Ya bir tane şey çıktı böyle bir küp çıktı falan. Biraz da kemik falan. işte yani geçilebilir yani. Bu çok böyle bir anıtsal bir şey olmadığı için. Ta, yan yana dizilmiş taşlar. Ama neolitik yerleşim modellemesi üzerine çalışmış olan insanların bilgisiyle oradaki keşifler tabii görülebilir hale geliyor. O kafasındaki insanların şeyle aralarındaki iletişimle arkeoji e, hem de bir şey olarak küresel bir bilgi olarak e, şeyden... Bu tip gelişmelerle sıçrıyor. Bir yerden bir yere sıçrıyor. Dolayısıyla o yüzden de başkalarının da ilgisini çekiyor. Bu kadar yabancı şey, uzman. Onun için yeni kapı kazılarını görmek istiyorlar. Çünkü kendi yaptıklarıyla da çok ilişkili. Ee, dolayısıyla e, İstanbul'un yani çok önemli bir fırsat aslında. Yeni kapının evet, yaratmış bu, olduğu değişim. Bundan da bahsedildi. Bu da önemli. Yani hani sonuçta tarihi e, yarım adının gittikçe turistleşti. turistikleşici konuşuluyor ama bu değil bütün de. bu bahsedilen bahsettiğin Hı. noktalarla bir enstitüyi de orada... hani böyle bir şeyde kültür turizm merkezine dönüşmesi yani yeni kapının hani böyle bir şekilde planlanması düşünülebilir. Evet. Ee, bir ihtiyaç malası <gülüyor> müzik malası... gene ihtiyaç malasından dinleyeceğiz... Gece Yarıları yollar arası Metropolitik rock grubu diye tanıtıyorlar kendilerini. Ee, Sus parçası. Sus, dur bir dakika. Rahat ver sessizliği Hayat kan istiyor Hayat kan istiyor Kanatıyor için içimi Dışım çelik için Sıcak kan kaynıyor bir birlik çıkacak hıkka rahatver sessizliğim hayat can hayat can içimi sıcak kan Rahat versessin. Evet, sus. Dur bir dakika. İhtiyaç malası Bir buçuk albümünden dinledik. Gece Yarıları, Yollar Arası Metropolitik rak grubu. Bizim programımızın rak grubu ilan edebiliriz herhalde Metropolitik rak grubu diyorlar kendilerine. Evet, Yeni Kapı ile ilgili olan dün kent arkeolojisi ve ulaşım projeleri adlı e, panelle ilgili programımıza devam ediyoruz. Arkeoloji ile ilgili e, konuşuyoruz. Bir de bu e, şey aslında hani e, bu konuyla ilgili belki son sözlerimiz olacak ama kent arkeolojisi kavramı da o bu, yeni yeni oluşan bir kavram değil mi? Çok uzun süredir olan bir kavram olduğunu hissetmedim ben dünkü e, konuşmalarda. Evet. evet. E, Yani bu, bu açıdan da uzmanlaşılacak bir şey yaratıyor bu yeni kapı Marmaray deneyimi. Evet şimdi evet. programda zaten okuyoruz işte gazetelerden bir dolu arkeoloji çalışmasının başlaması söz konusu. Kent arkeolojisi deyince hani arkeolojik çalışmanın ötesinde arkeolojik çalışmalarla kentlerin nasıl bütünleştirileceği gibi başka bir bir evet. bakış açısı. Aslında burada antropoloji de çok iş, işin içine giriyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani yaşamın içinde arkeolojiyi nereye koyacağız? Nasıl bağdaştır? Niye bağdaştıracağız? Aslında bunları da düşün. Niye bağdaştıracağız? Nasıl bağdaştıracağız? Yani mesela dünkü şeylerde de evet. e, konuşmalarda da enteresan öneriler vardı. Bazıları diyor ki hani birebir bunları sergilemeye gerek yok. Kopyalarını çıkartıp onu sergileyelim. Ya bana hani ya hayır yani insiyaki olarak içimden gelen şey, hayır yani Hani eğer mümkünse biraz daha belki büyük bir bütçeyle orijinalleri sergilensin. İnsanlar onlarla hakikaten bir ilişki kursunlar. Tek bir cevabı Neyse, yok bakalım. bu konuların. Ama gene cevapsız kalmış çok önemli bir konu var. Şimdi arkeoloji disiplini ortaya çıktığında aslında Neoklasik bir disiplin olarak ortaya çıkıyor. Yani sanat da öyle. Arkeoloji de öyle. Yani kendi kimliğini inşa etmek üzere geçmişini arama meselesi ve onun şeyi üzerinde kurulmuş bir pratik. Bugün mesela bu model çalışmıyor. ...yani... ...çalışıyor aslında Korman bir sürü... ...yani çalış, yani ...hiçbir zaman aslında... Yani tarih da ...iyi çalışmıyor çal ama... ...çalışıyor olsa... ...yüzde yetmişi yok, de yok olmaz... Yani hala kazıları... ...belirli şeyleri inşa etmek için yapan... E, ...ciddi ideolojik şeyler var dünyada... ...tabi tabi... ...yani, yani her, her evet. bu model... ...sonuçları itibarıyla ...bir kriz yaşıyor şu anda... ...o da İstanbul'da gördüğümüz... 80'lerden biri ya da... ...belki biraz daha geçmişe gidebilir ...gördüğümüz kriz... ...yani imar planları içinde... Siyasal e, güdüler arkeolojiyi arka plana itiyor. yani e... Ama bir yandan da arkeoloji kendini öyle bir şekilde çıkartıyor ki... imar planlarını da böyle bir dakika diyerek... Işte hani... Sıkıntı yaratıyor. Arkeoloji evet. sıkıntı yaratan bir bilim halini alıyor. O, onlar açısından ama yani kendi içinde, içinde de bir yandan... Halk içinde de öyle. Ha, halk içinde içinde. de öyle. Yani, e... mesela şu anda ciddi arkeolojik kazı yapılmak şimdi bir bir durumu bak, var. Şimdi nasıl bir dönüşüm bu? Yani nasıl... E, tersine doğru algılamaya başlıyoruz. İlk başta şeyken e, arkeoloji burada halkın yararına olabilecek bir şey olabilir. Bu bu mesele önemli. Yani arkeolojiyi şu anda e, tıpkı e, projede durduran baş... bir <gülüyor> projede durduran bir şey gibi algılanıyor. UNESCO öyle algılanıyor, Dünya Kültürel Miras Komitesi öyle algılanıyor, e, uzmanlar öyle algılanıyor, aydınlar öyle algılanıyor. Yani bunlar kentin zenginleşmesini isteyen Ee, ...bu tip duyarlılıklar arkasında kendi çıkarlarını temsil eden kesimler diye siyasetçiler tarafından görülüyor. Halkta e, arkeolojiyle çok fazla bir ilgisi yok. Yani kazdığı zaman... E, altın çıkarsa güzel. Altın çıkarsa <gülüyor> çok güzel. Yani zaten altın mı var diye soruyor. Yani siz altın mı arıyorsunuz burada diye soruyor. Yani eğer kendi mülkünün içinden bir saray kalıntısı, bir sarnıç ne bileyim bir şey çıkarsa... Onun için en büyük felaket. Yani onu hemen tahrip etmeye çalışıyor. Ben gözlerimle çocukluğumdan beri hep gördüğüm şey bu. Dolayısıyla bu modelde bir, çalışmayan bir taraf var. Yani sadece bu bilim doğrudur. Bunu da halk anlamaz. Onlara he, tabii ki kuralların konması ve çok kuralların çok iyi uygulanması lazım. Ama ne yazık ki e, koruma planlarında yer alan biçimiyle e, kültür varlıkları korunamıyor. Çok açık. Yani bu kent arkeosisi... şeyi buna dönüşüm getiren bu süreci yeniden tanımamızı gerektiren bir genişlikte şey yapıyor. O yüzden İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin de uzmanlarının söyledikleri çok önemliydi. Onların bu konuda yani gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar çok nitelikli olduğu için yani disiplinler ayrımının ötesindeki şeylere geçmiş durumdalar. Bu çalışmalarda biliyorsun veteriner de çalışıyor, işte biyolog da çalışıyor, jeolog da çalışıyor, mimarlarda çalışıyor. Yani bir kere arkeoloji çok güzel bir bilim dalı. Hele İstanbul gibi bir kent için en yaratıcı işlerden biri. Çok iyi kendisini yeniliyor, tazeliyor, taze şeyler üretiyor sürekli. Ve arkeoloji müzesi de onun için aslında çok önemli bir arkeoloji müzelerinden biri dünyadaki. Evet. Yani küçük bir arkeoloji müzesi değil. Değil. Çünkü yani Türkiye, İstanbul bu şey açısından e, önde gelen yerlerden ve Arkeoloji Müzesinin e, kurumsallaşması da mükemmel. Yani bu ya, bu aşamadan sonra belki de e, çok daha öne çıkacak. Yeni kapı Değilip sayesinde, şey Marmara Kızları sayesinde de Arkeoloji Müzesi kendisini güçlü bir şekilde bu projenin içine soktu ve e, çok iyi kendisini. Dünyada söz görüşecek. sahibi ol, evet. olmak. Evet. Yolunda gider yani bu çalışma bu şekilde bu anlayışda sürdürülürse ve kent arkeolojisi de e, o anlamda müthiş bir e, alan olarak açılabilir. Çok iyi gençler yetişiyor bir kere yani onu görünce insan şey yapıyor kültür yönetimi konusunda birçok üniversitede çok sayıda gencin şu anda unutulmuş bir konu gibi gözüken arkeolojinin ve kültür yönetiminin kültürel miras yönetiminin birden bir öne çıkmasının nedeni de bu yani çok ilgi çeken alanlardan biri haline. Aldı. Bu arada ben şeyde de parantez olarak anlatayım, söyleyeyim. Çünkü bu bu ara onu okuyorum. Wendy Shaw'un çok hoş bir kitabı var. Possessor and the Possessed diye. Türkçe'de yayınlanmış. Osmanlı müzecilik tarihi sanırım Wendy Shaw bu arkeoloji müzesinin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Yani özellikle bu konularda arkeolojiyle ilgilenen her, herkesin tarihle ilgilenen herkesin, Osmanlı tarihiyle ilgilenen herkesin ilgisini çekebilecek bir kitap. Çok öneririm. Yani müthiş bir geri plan sağlayabilir bugünkü tartışmalara da. Evet. Şimdi ben bir küçük örnek daha vereyim. Bu Şeyin, yani e, mimarlıkla kültür mirası ilişkisine e, geçen hafta gerçekleşen bir etkinlikten söz etmek istiyorum. E, gerçi farklı bir tarih, farklı bir dönemle ilgili ama bu Hasköy'deki Mayor Sinagogu'nun dönüşümü projesi. E, Garaj İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi bir toplantı vardı. Bu ilk önce Mayor Sinagogu İsmini Mallorca Adası'ndan alıyor. Yani Öyle şeyler mi? İspanya'dan alıyor. Hasköy'de e, bir zamanlar 25 bin Yahudi yaşıyor. E, eskiden yani önemli bir yerleşim birimi. E, ve Mallorca'dan burada, gelen o e, zaman Yahudiler. Yok yani değişik e, İspanya'nın değişik semtlerinden, değişik şehirlerinden, değişik bölgelerinden gelen e, Yahudiler genelde soyadlarında da zaten. Taşırlar, Hı. Ventura vardır, Toledo vardır, bilmiyorum belki yani genel bir kural değil ama e, bu İspanya referansı çok güçlü bir şekilde bugün bile hala dilde de gördüğümüz gibi kullandıkları, Seferlik... evet, Hı, de, yaşıyor. E, şimdi bu sinagogların çoğu yani Haskovo'da onlarca sinagog varmış yüzyıl önce, e, onlarca sinagog yer, yani bunların çoğu da büyük yapılar. Büyük bir bölümü ya yıkılmış ya da terk edilmiş. Farklı işlevler kazanmış. Sahilde mesela bir tane kafeterya olan var. O İstanbul'un en eski sinagog, sinagogu Hasköy'de sahilde duran. Ortada yolun ortasında kalmış. Yeşilalan'ın ortasında. <gülüyor> Sağından ve sondan yol geçiyor. <gülüyor> Belki görmüşsündür. Şimdi bu mayor sinagogu ...bugünlerde bir yerleştirmeye ev sahipliği yapıyor. Ser... Spitzer'ın bir yerleştirmesi. Serspitzer e, bu e, yapıyı e, cam bilyalarla doldurdu. E, ama yapının ana mekanı şu anda kullanılıyor. Sinagog'un diğer bölümlerinde e, bir dökümcü var. Ben gezmiştim. O dökümcü kum kalıplara lamba döküyor. Madeni eritiyor orada. Ve o kalıplara dökerek Sokak lambaları üretiyor bir başka bölümünde lastik conta takoz üreten bir atölye daha var ee, bu da ilginç gene bir üst katında şey var ee, bir bilardo salonu var ve güzel manzaralı böyle halç manzaralı da çay içilen bir teras var. Yani bu şey böyle dönüşüyor ve... Dönüşmüş bayağı. Bayağı zaten. dönüşmüş aslında bu. Yani Çok bu da hoş, hoş dönüşmüş. Evet. Şimdi, şimdi, kendi başına bir kültür merkezi oluşturmuş. Şimdi sanat merkezine dönüşecek deyince insanın böyle biraz... Hemen alarm zilleri çalıyor. Eyvah şimdi burası... Dönüşmemiş gibi farz edip değil ha, mi? Bildiğimiz BD'nin falan yaptığı gibi. ben yani O süslenmiş böyle tahta kaplanmış falan şeyler var ya sanat merkezleri. Eyvah öyle bir dönüşüm <gülüyor> yaşayacak böyle süslü pirinç kapı kolları işte şeyler. E, tarihi süslenmiş olarak e, restore mi İnsan insan korkuyor. Ama e, çok tam tersine yani ben bunun... E, Burada yapılan çalışmanın tersine bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani genellikle ne yapılır? Sanata yer açmak için, sanata boşluk üretmek için yapı onarılır ve denir ki buyurun sanatçılar kullanın. Yani mimarlar çok önem verdikleri bir şey olarak sanata yer açarlar yaptıkları faaliyetlerle. Ve sonra da sanatçı gelir tablolarını asar işte orası bir müze olur sanat merkezi olur. Genellikle dönüşüm böyledir. Burası soylulaşır. Burası aslında yani mekanın ruhu ödünç alınır, teslim alınır. Tarih sevgisiyle mesela çok önemli bir yapıdır falan. O teslim alınıp mimarlığın simgesel alanına taşınır. Ama iade edildiğinde artık geriye cansız bir vücut kalmıştır. Yani bir cesettir. Şeyi yoktur artık. Yani üzerine düşünmeye imkan yoktur artık. Bitmiştir yani. Donmuştur. Restorasyon dediğimiz şey genellikle böyle olur İstanbul'da. Bunun yüzlerce örneği var. Camiler, kiliseler, sinagoglar hiç fark etmez. Ser, Spitzer burada tersine sanat yoluyla harekete geçiyor ve sanatı herhangi bir semantik hiyerarşi kurabilecek şekilde temsiller zinciri içinde sanatı kullanmak yerine onu biçimsizleştiriyor ve ...sadece basit bir forma... ...bir yuvarlak cam... ...bilyaya dönüştürüyor. Bundan ibaret. Yani fragmentasyonu işliyor... ...ama bütün şeyin... ...etrafındaki fragmentasyonu... ...entelektüel... ...fragmentasyonu diyelim... ...bu mekanı algılarken... ...kavrarken, dönüştürürken... ...oluşan bütün... ...parçalanmayı... ...sinagogun içine taşıyor. Ve böylece... Oradan başka bir noktaya gidemiyoruz. Yani kendisini merkezsizleştiren bir e, sanatsal süreç var ve bu bence mimarlıkla da çok birebir ilişkili bir konu. Çünkü restorasyon çalışmalarında e, genellikle amaçlanan e, bir şey vardır, bir tarih aşkı vardır değil mi? Yani binaya karşı duyulan sevgi mesela diyelim kız kulesinin restorasyonu. Bunu yapan mimar büyük bir aşkla yaklaşmıştır binaya. ...onu korumak için yaklaşmıştır. Ama bu aşk aynı zamanda bir nefrete dönüşüp... ...onu yok etmiştir. Niye? Çünkü... İmza o mı atmaya çalışıyor? Onu ya? aldığı anda, devşirdiği anda... temsili bir alana yani ona ait olmayan... ...ama onun üzerine konuşan bir alana çekiyor. Yani zaten... ağırlaştırma operasyonlarının... ...hepsindeki bu fiziksel mekana... ...müdahale biçiminin hepsinde bu yok mu? Bu onu o karmaşık düzleminden alıyor... ...içinde takoz imara var... ...şu var bu var... Karma karışık bir yaşantı içinden alıyor... Kendi fragmantı dünyasına dar açıdan kendi temsil araçlarına onu alıyor bir kere. Oraya çektikten sonra onun üzerine işlem yapıyor. Ve onu iade ettiğinde geriye cansız bir beden kalmış oluyor. Hiçbir hayat emaresi kalmıyor. Çünkü artık orada belki bir şoklanmış oluyor. Mimari müdahale onu tamamen kendi... Mekan üzerinde konuşuyormuş gibi gözükmekle birlikte kendi temsil araçları içinde hakim olduğu bir şey iş içinde onu dönüştürüyor. Ve o yüzden de aşk gibi gözüken şey hep aşkla yaklaşılır. Süt düzemez bahsede ne ama asla yok edilir. Surlar işte İstanbul'un ne güzel ahşap evleri vardı. Beyoğlu ne kadar güzeldi geçmişte falan deyip bu korumacı mimarlık denen şeyin mimarlıktan kopmasının asıl nedeni de bu aşk. Aşk aynı zamanda bir nefret mimarlık nefret. onu şeye dönüştüren e, ölmüş bir bedene dönüştüren e, üzerine konuştuğu şeyi ideolojik bir şekilde ara katmanı görmeyen bütün sosyal bilimlerde de aynı şey vardır. Yani üzerine konuştuğu şeyi gerçek zanneden bir tür meslek milliyetçiliği diyelim korumacılığın korumacı mimarlık dediğimiz şeyin yaratmış olduğu dönüşüm. Çoğu zaman eğer bu profesyonellik şeyiyle dönüştürülmediyse üniversitede sadece basit bir zenaat gibi korumacılık eğitimi aldıysa insanlar böyle bir felakete yol açıyor. yani Aynı şey din için de söylenebilir. Yani simgesel üretimde bulunan insanların dini kavreş biçimleriyle vatandaşların dinle olan ilişkisi başkadır. O yüzden aslında entelektüellerin, sanatçıların, simgesel üretim yapan insanların bir geleneği, ...kendileri de sanki o toplumun içindeymiş gibi... ...temsil etmeleri her zaman sorumludur zaten. Yani ben de aslında... ...halkın bir parçasıyım demeleri. O yüzden burada da tam bununla karşı karşıyayız. Yani bu... ...farkındalığı üretemezse... ...bu tarih bilinci, sevgisi... ...aslında şeyin yıkımına yol açıyor. Yani toplumsal dokuyu bir kere hemen tahrip ediyor. işte tarih yarımada gördüğümüz o... ...sağlıklaştırma süreci... ...hep böyle ebruculuk, kat sanatı... ...bimlem ne gibi. Yani... kurgusal bir dünyaya taşımaya çalışıyor. Eminönü meydanına baksak zaten gözlerimize görüyoruz. Yani onun dışında capcanlı bir dünya var. Ama mimarların yaratmaya çalıştıkları San Marco Meydanı gibi bir değerli bir kent parçasında yaratmaya çalıştıkları şey bir granit kaplamadan ibaret kalmış. Çünkü şey yok. Yani orada hayatla bir bağlantısı olmadığı için üstüne dekor mu koyacak? Yani ne yapacak orada hiçbir şey yok. Yıkımlar sonrası çölleşmiş. çöl haline gelmiş. Meydanları var İstanbul'un bu şekilde. İçinde bir de karayolu kavşağı koyduğunu zaten emrinde olduğu gibi. Artık orasının meydan hüviyeti de kalmıyor. Şimdi bu ilişki yani tam da fincancı dükkanına filin girmesi gibi bir durum yaratıyor İstanbul'da. İstanbul'da. Evet bu dönüşüm operasyonları. Ben de geçen hafta sonu çok hoş bir gezi yaptım. Bizim konu, geçen hafta konuğumuz olan sen burada değildin. Ali Kurultay'ın Sokağına gittim. Süleymaniye'dedim. Süleymaniye'de, değil mi? Süleymaniye'de evet. Ee, bize bahsettiği hani restorasyon çalışmasının olduğu eve ve sokağa gitme e, fırsatım oldu. E, ve orada bu hani korumacı mimarlığın nasıl işleyebileceğini, hani senin e, bahsettiğin eleştirilerin tam tersini nasıl işleyebileceğini e, birebir o sokakta şahit oldum. E, hakikaten. E, 100 yıl önceki, 150 yıl önceki ustaların yapmış olduğu dili anlamaya çalışarak, ne dedim ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışarak, onlarla belki bir iletişim kurarak binanın üzerinden, küçük küçük detayların üzerinden iletişim kurarak onları bugünün teknolojisiyle birleştirmeye çalışıyorlar. Bu arada çok enteresan hani bir oluşum var. Norveçli bir Stein diye bir insan da ahşap oraya gelmiş. Ahşapla uğraşıyor. Kendisi evet. de uğraşıyor değil mi? Evet. E, o da yani dört tane sanırım dört beş tane Hı. sadece orada e, <gülüyor> ahşap ev var. E, Stein bir tanesini restore ediyor. Ali e, ve Turgay kurultaylar e, bir evi restore ediyorlar. Birbirine de bakıyorlar. E, bir, sürekli beraber Hı. çalışıyorlar. Hı. Herkes içeride e, işçi olarak çalışıyor. Ve Köşe başında da e, İzzettin Usta var. Halo da diyorlar aynı zamanda ona. E, o zaten e, şu anda Einstein'ın evinin içinde e, bayağı çalışıyor. Yani en önemli e, iş e, yükünü o götürü Emeği o e, veriyor. Kendi evini de e, Kudep birlikte onarmış. Böyle hani hem mahalleyle hem 150 senelik mahalle tarihiyle iç içe bir restorasyon. ...tek tek o binanın içinde devam ediyor. Müthiş bir çalışma olduğunu hissettim ben. Yani çok da hani gidip gezilebilecek, görülebilecek bir yer. Aynı zamanda evlerin eski fotoğraflarını da bir sergi olarak sokağa koymuşlar. Bu küçücük bir sokak bu arada. Hani mini minnacık bir şey, mini minnacık da bir hareket ama müthiş potansiyeller taşıyor. Yatırımcı yok yani. Kendi yaşam Şimdilik düzen, yok. Şimdilik isimler. yok ama um, Ali geçen hafta programda da Ali Kurultay evet. e, bahsetti. Yani bu kadar ciddi bir restorasyona rağmen e, orada da e, gelip hani üstten yani pardon biz burayı ada bazlı dönüştüreceğiz. Şu sizin kadar bu para restorasyonunuz bizi hiç ilgilendirmez deme ihtimali hala var. Hatta yıkalım sizin <gülüyor> restore ettiğiniz binaları biz yerine ticari açılan güzel binalar yapalım. Satalım. Evet, Şimdi işlerinin çalışması, büyük kadardaki çalışması da çok iyi. Orada evet. da e, yani küçük bir evi aldı, tamir etti. Bence bu tip şeyler çok hoş. Yani herkese de örnek olabilecek. Bütün bir sokakta oradan çok etkileniyor. Yani Hı. herkes onunla iç içe çalışıyor. Dolayısıyla yeni bir Süleymaniye mahallesi oluşuyor aslında. Yani e, tabii biraz daha sorulaşmış bir yani sonuçta oranın. Ama oranın halkını dışlayıp hani e, itelemeden... Hani e, o, orada ilişkiler kuruluyor. Mesela Ali'nin söylediği çok önemli bir şey var. Hiç hırsızlık olmamış e, Ali'lerin evinde. Ki hani herkes Süleymaniye'den hırsızlıktan ürküyor falan. Ama mahalle ile bu tarz bir ilişkiye geçilince hırsızlık falan olmuyor. Yani hiçbir e, güvenlikle ilgili sorun da olmuyor. Yani kapasite kurup oraya duvarlar dikmek yerine ilişkiye geçince ama tabii zor bir ilişki. Kolay bir ilişki de değil çok... Hoş e, hikayeleri de var bu şeyin çok zor hikayeler de var yani tabii ki ama bir şekilde yeniden bir mahalle ve hani e, öncekini tamamen kopartmadan yok etmeden böyle bir yeni bir şey oluştuğunu ben orada hissettim. Evet bu şeyin zaten bir ekonomik kırılma yaratmadan büyük bir dışlayıcı şey yaratmadan gerçekleşmesi bu insanın çalışma şekliyle çok ilgili yani orada. ...küçük müdahalelerle... ...binaları... ...hayata geri döndürmek, bakmak... ...yani bizde çünkü restorasyon... ...gerekli yatırımcı devreye girdikten sonra... ...gerçekleşen bir süreç... ...değil mi? İlk önce... ...bir değişiklik olması gerekiyor ki... ...restorasyon olsun. Ya otel yapılacak... ...ya bir şey yıkılıp yeniden yapılacak... ona restorasyon diyoruz. Oysa ki... E, ...sürdürülebilir bir şeyin içinde... ...büyük ekonomik şeyler yaratmadan... E, ...ihtiyaçlar yaratmadan... Ve insanların yaşam ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini, çalışma düzenlerini, istihdam şeylerini değiştirmeden koşullarını yapmak mümkün bu işi. İstanbul'da çok büyük bir zenginliği var bu açıdan. Yani hayat özellikle şeyde çok canlı yani bu e, dinamik bir şeyi var. Yani küçük üretim yapısı var. İnsanlar e, sürekli öğrenmekten... yanılar. Ve çok bir, yaratıcı da insanlar. Böyle bir hani hayat Gece falan gördüğümüz evet. zaman da yani orada Hı. müthiş yaratıcı küçük çözümler de var. Evet. Bunları da kullanarak da bir sürü Hı. şey de oluşabilir. İstanbul'un en büyük zenginliği de herhalde bu. Yani bu yaşam zenginliği, kentin sürekli kendini yeniler halde olması. Göçlerle vesairelerde. Ee, burada bu zenginliği biz bir şeye soruna dönüştürüyoruz bugünkü müdahale biçimiyle. Çünkü çok küçük bir alanını kentin güya 19. yüzyıldan kalma yöntemlerle tasarlayıp e, toplu konut inşaatı yapar gibi sonra tekrar satarak dönüşüm modeli yaratabileceğini zanneden bir model var. Bu Yani bu piyasa koşullarına terk edilmiş bir kent demek ki kamu tarafından da bunun desteklenmesi çok büyük bir e, felakete doğru. Kamu bunu desteklemiyor, istiyor. Evet, <gülüyor> bunu evet. yani hani aslında özel sektör girmiyor. Kamu giriyor. Kamu özel sektörü davet ediyor. Ya yani müzakere alanının daralması işte tam da böyle <gülüyor> bir şeydir. çıkar gruplarıyla şey baş başa kalır siyasetçiler ve halka istediklerini yaptırmaya kalkarlar. Halk da isyan eder. Hep böyle olur. Bu filmi yani daha önce de defalarca görmüş olanlar bilirler. Bu daralmış müzakere ortamı sonuçta Siyasetçi de başarısız kılar ama çaresiz siyasetçilerin böyle bir entelektüel kapasiteleri yok. Bu süreci genişletecek, açacak farklı düşüncelere. E, o yüzden de entelektüel bir şey gerekiyor yani bir müdahale gerekiyor sürece. O da demokrasinin temel şeylerinden biri, e, meselelerinden biri. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. E, aslında e, sanırım 2010'un başından beri bir yarım Yarımada'yla. Sürekli ilgilendik. Bu devam edecek. Ee, gelecek haftada e, Kudep'ten e, Şimşek Bey'i davet ettik. Onunla, ve Alev erkelet e, tarih yarımada da bir araştırma programını yürütmüş olan Alev Erkilet'i davet ettik. Onlarla birlikte gene Süleymaniye'yi ve korumayı, restorasyonu konuşacağız. E, daha sonra da belki biraz tarih yarımadan dışında ama gene bu kapsamda belki Tarlabaşı. Evet. Biz orayı pek konuşamadık. Orayı konuşmamız şu anda da çok enteresan durumlar var tarla başında. O projeyle ilgili çok ciddi eleştirileri dile getiren bir dernek var. Belki o dernekten Erdal Bey'i davet edeceğiz. Bu şekilde tarihi yarımada ve tarihi bölgelerle ilgili 2010'un da ana maddesi olan konuları işlemeye devam edeceğiz. Evet program sonuna geldik. Maalesef. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Programımızın değerli destekçisine de hoşçakalınız. Teşekkürler. Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman. bol. bol, bol, bol. Hazırlayan Mesut Anlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus diyor ya, kolay kolay basaltım atar ya. Elektrikçiler terk etmedi pencereli pazarın merkezi.